Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve Sahbi ecba'in ve Hatırınızda olduğu üzere geçen dersimizde son olarak 55. ayet-i kerimeyi ele almıştık. 55. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah yeryüzünde müminlere iktidar, verip onları halifelik makamına getirmesinin şartlarını izah ediyor. Şarta riayet edilmeden şarta bağlı olarak söylenen şeyler yerine getirilmez. Mesela ben birisine desem ki işte yanıma gelirsen sana bir ilmi mesele öğreteceğim dersem ancak gelirse benim ona o ilmi meseleyi kastettiğim ilmi meseleyi öğretmem mazbais olur. Gelmezse şartı yerine getirmediği için benden hadi bana öğret diyemez. Cenab-ı Allah da burada bize bir vaatte bulunuyor. Neyi vaat ediyor? Yeryüzünde öncekileri halife kıldığı gibi bizi halife kılacağına, aynı zamanda bizim için seçmiş olduğu dini iktidar yapacağına, korkumuzun yerine bize güvenliği vereceğine dair vaat bulunmaktadır. Vaatte bulunmaktadır. Ama bu vaadini gerçekleştirmesinin şartı nedir? Vaadallahullezine amanu minkum ve amilus salihat. Allah aranızdan iman edip salih amel işleyenlere bu sözünü ettiğimiz hususları vaat etti. Geçen dersimizde de söylediğimiz gibi eğer bugün ümmet ümmet kendisine vaat edilmiş bulunan halifelik makamında değilse yeryüzünde Allah'ın dinini iktidar olması suretiyle uygulamıyorsa, yeryüzünde ümmetin dini, ümmetin dini muktedir değilse, korkumuzun yerine Allahü Teala bizi güvene gark etmemişse, kendimize bakacağız. Demek ki imanımızda, demek ki salih amel işleyişimizde, bizi, bu mertebeye yükseltecek kadar bir kemal, bir mükemmellik, bir olgunluk, bir yeterlilik yoktur. Koşulan şart yerine getirilmezse o şarta bağlı olarak verilen söz de ne olmaz? Yerine getirilmez. O halde biz gecemizi, gündüzümüzü Allahü Teala'nın bize vaat ettiğini Elde edebilmek için ön gördüğü, ön koştuğu şartı şartları yerine getirmemiz lazım. Daha önce Haç Suresinde de görmüştük. Allahü Teala ne diyor? Astagfirullah. Al-Ladin İmkannahum fi'l-ard, aqamul salah, ve ateul zakah, ve amarul bil ma'roof, ve nahu anil munker. Biz o kimselere veyahut da bizim kendilerine yeryüzünde iktidar verdiğimiz kimseler buna şükür olarak <gülüyor> ve bu iktidarlarının devamı için ve bu iktidarların bir sorumluluğu olarak aynı zamanda ne yaparlar? Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler, münkerden alıkoylarlar. Nerede ne kadar sözümüz geçiyorsa orada iktidar sahibiyiz demektir. Hadis-i şerifte denildiği gibi Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun ar Hepiniz çobansınız ve her çoban elinin altındaki sürüden mes'uldur. Baba olalım ev hanımı olalım evlat olalım bir dairede amir olalım, bir sınıfta öğretmen olalım, bir yerde efendim, işçi başı olalım, patron olalım, ne olursak olalım. Amir olalım, memur olalım. Mutlaka her bir mertebenin altında bir alt mertebe vardır büyük bir çoğunlukla. İstisnalar hariç. Türkçede kafa bulmak için hani zurnanın son deliği diyorlar ya o hariç. Yoksa her deliğin üstünde mutlaka bir delik var. Bu böyledir. Bir üstteki, bir alttakinden bu manada sorumludur. İşyerin var. Üç kişi çalıştırıyorsun. Beş kişi çalıştırıyorsun. On kişi çalıştırıyorsun. Daha fazla da olabilir. Fabrikatörsün. Büyük bir holding sahibisin. Şusun, busun vesaire vesaire. Amirsin. Bilmem ne. Bu hususta allah Teala seni bulunduğun o konumda bir iktidar sahibi yapmış demektir. Bu iktidar sahibi oluşun iktidarı nispetinde iktidarı nispetinde o kişi emrinin altındakilerden sorumludur. Sorumludur. Çoban ve sürü meselesi. Aynen burada geçer. İşte bu Orada yani Haç suresinde Cenab-ı Allah iktidardan söz ederken namazın kılınmasından zekatın verilmesinden bahsettiği gibi burada da emr bil maruf ve anlu münker bahsettiği gibi burada namaz ve zekattan da söz etmekte yani 56. ayet-i kerimeyi okuyacağız birazdan sonra ayrıca da Resul'e itaati gündeme getirmektedir. İşte bunlar da İktidara gelişten sonra iktidarın devamının şartlarıdır. İktidarda süreklilik istiyorsan, iktidarda iktidara geldin mi? Evet, tamam artık maksadımı eriştin. Orada yan gelip yatmak yok, yan gelip yatmak yok. Ondan sonra da devam edeceksin. Bazı kimseler var. Darlık ve sıkıntı içerisinde, Kur'an-ı Kerim de bu manzaraları, tabloları bize anlatıyor. Sıkıntı içerisinde Allahü Teala'ya dua eder. Yalvarır, yakarır, şunu eder, bunu eder. Bu çocuk aklıdır, Fatih çocuk aklıdır. Ama büyükler de bazen bu akli seviyenin üstüne çıkmayanlar da olabiliyor. Ha, dua eder, işi görüldü Allah'ım Allah'ı unutur. Yahu... Ya bir daha işin düşerse hangi yüzle döneceksin ki düşecek? Düşecek. Bizim Allah'a işimizin düşmediği anımız mı var? Bizim varlığımız bir iş yapabilmemiz, bir şey görebilmemiz, bir iyilik yapabilmemiz, bir kötülükten kendimizi uzak tutabilmemiz. Allah iledir, Allah'ın iledir. La havle ve la kuvvete illa billahın manası budur. Allah güç vermezse, Allah imkan vermezse, Allah takat vermezse, biz ne iyilik yapabiliriz, ne kötülükten kendimizi alıkoyabiliriz. Onun için Allah'la beraber sadece böyle kendimize göre zorlu ve sıkıntılı zamanlarda Allah'ı hatırlayacağız. Zorluk ve sıkıntılı zaman bittiğimi Allah'ı unutacağız. Bundan sonra da Allahü Teala istidraç kabilinden, sen mi beni unuttun? Ben de seni unuttum. لَا تَكُونُكَ الَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَا فَاَنْسَاهُمْ <gülüyor> Allah'ı unuttunuz mu? Allah da seni kendi kendine unuttun. Şimdi burada da Cenab-ı Allah ümmete ümmete iktidar yapmanın, halife olmanın yeryüzünde şartlarının iman, Allah'a iman ve salih amel işlemek olduğunu belirttikten sonra iktidarın ve istihlafın yani halifelik makamına getirilmiş olmanın devamı için ne gerekiyor? Gelmek için de devam etmek için de neredeyse şartlar aynı. Bütün mesele orada düğümleniyor. Diyor ki ayrıca ve aqimus salâh ve a'tu zekâh ve atiyi resul da alakim üzerinizde ilahi rahmetin devam etmesini mi istiyorsunuz bu rahmetin bir parçası olan yeryüzünde halifelik makamına getirilişinizin devamını mı istiyorsunuz yeryüzüne Allahü Teala'nın size vermiş olduğu iktidarın sürmesini mi istiyorsunuz bu namazın kıymeti ne kadar büyük ya Rabbi. Ne kadar büyük bir ibadet. Ne kadar önemli bir ibadet. Ve akimus saleh. O halde bir de halifelik makamına getirildikten sonra korkudan sonra güvene eriştikten sonra namazı dostluğunu kılın. Namazı dostluğunu Güven altındayken namazı öyle güzel kılın ki zorlu zamanlarınızda ona elveda etmezsiniz o zaman. Aksine daha çok namaza sarılırsınız. Hadis-i Şerif'te Peygamber e Aleyhisselatü ve Vesselam'ın durumu şöyle anlatılıyor. Kâne ıza hazebehu emrun ile ilessalâ. Bir hadiseyle ...zor bir hadiseyle karşılaştığı zaman... ...derhal namaza koşardı. Namaza sığırdı. Öyle. Güneş tutuluyor. Güneş tutulması bitene kadar namaz kılıyor. Güneş tutulması bitene kadar. Şiddetli bir rüzgar esiyor... ...korkuyor derhal namaza koşuyor. Niye ya Resulallah... Nereden bileyim at kavmini helak eden bir rüzgarın, onun gibi bir rüzgarın da bizi helak etmek için gelmediğini. Allah'ın azabından kendisini emniyette hissetmiyor. Hep onu hatırlıyor. Ona sığınıyor. Ona sığınıyor. İşte namaz da Allahü u Teala'ya sığınmanın en mükemmel hali. Yani insanın belli başlı üç tane hali var, değil mi? Ayakta durar, durmak, yarım eğilmek veya oturmak ve bir de secde hali gibi yerlerde sürünmek ifade ederse, yatmak. Bu üç halimizle de Allahü Teala Teala'ya ibadet ederek, namazda bu üç halimizle Allahü u Teala'ya ibadet ederek, bütün hallerimizle Allah'ın emrinde olduğumuzu, Allah'ın emirlerine riayet etmek durumunda olduğumuzu ifade edelim. Onu anlatıyordur. İşte Cenab-ı Allah da bizde bütün hallerinizde namazda olduğunuz gibi olunuz. Ayaktayken de, otururken de efendim secde iken de bu hallere benzer günlük bütün hallerinizde, amellerinizde namazdaymışsınız gibi olacaksınız. Kulun Rabbine en yakın hali nedir? Secde halidir. Hayatımızı adeta bir secde, adeta bir kıyam, adeta bir rükû gibi göreceğiz. Öyle değerlendirirsiniz. Ve etuz zekâ. Zekat da ne kadar büyük bir emir ya Ne kadar büyük bir emir. Ne kadar büyük bir ibadet. Yani Cenab-ı Allah fakirliğin yaygın olduğu malın cömertçe paylaşılmadığı, ibadet niyetiyle bir kimsenin o çok sevdiği, Türkçe'de, evvelime söyleyeyim, canın yongası denilen o malın, Allah rızası için infak edilmediği, harcanmadığı bir toplum istemiyor Cenab-ı Allah. Cenab-ı Allah, yanındaki muhtacın ihtiyacını gören, Muhtacın ifadelerinde ise duymasa bile ihtiyacından iniltisini hissedebilen kalplere ihtiyacımız. Muhtacın iniltisini, sızısını, acısını içinde duyabileceksin. Duymazsan Hazreti Ömer'in efendime söyleyeyim Yaşlı kadının torunları, aç yaşlı kadının Hazreti Ömer'e söylediği gibi bir söze hepimiz kendimizi muhatap görelim. Ömer bizim halimizi bilmeyecekti madem. Niçin halife oldu? Niçin halife oldu? İmam Balik ne diyor biliyor musunuz? Bir mahallede bir Müslüman açlığından ölürse... ...onun diyeti... ...bütün mahalle halkına düşer diyor. İslam cemiyetinde... ...hatta daha şunu söyleyeyim... ...Müslümanların olduğu bir dünyada... ...kimsenin açlıktan ölmemesi lazım. Hatta Ömer İbn-i dediği gibi... ...kuşların dahi aç kalmaması lazım. Müslümanların yaşadığı dünya... ...böyle bir dünya olmalı. Ne diyorsun? valilerine emir gönderiyor. Kış mevsimlerinde dağın tepelerine buğday saçın diyor. Ta ki Müslüman olmayanlar Müslümanların topraklarında kuşlar aç kalıyorlar demesin diyor. Allah'a bu İslam'ı ne biçim anlamaktır ya? Bunun ötesi olur mu? İşte biz bu medeniyetimizle bugünkü 21. asrın sahtekarlığını maskelerini yüzlerinden indiririz. Ama bizim o taraklarda bezimiz olmasa onlara ne söyleyeceğiz? Ne anlatacağız? <gülüyor> ne anlatacağız? Zekat öyle bir mucizedir. Ve bu ilahi bir emir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiri ne kadar güzel. Tuhadu min eğniyâihim ve turaddu ile fukarâihim. Zenginlerinden alınacak, fakirlerine verilecek. Yani senin insafına da bırakılmıyor. Devlet gerekirse kapını çalacak. Devlet gerekirse bu işin organizasyonunu yapacak. Devlet gerekirse bu işin en adil, en mükemmel şekliyle icra edilmesi için üzerine düşeni yapacak. Zekatın toplumu en hızlı şekilde ekonomik olarak kalkındırması için en verimli şekilde kullanılması için de gerekli tedbirlerin alınması devlet için bir vazifedir, farzdır. Onun için biz ümmet olarak zayıflıklarımızı tekrar ortadan kaldırmak için tekrar bu dinin temel ibadetlerini namazdan, hacdan, zekattan başlamak suretiyle, oruçtan başlamak suretiyle, Allah'a ve Resulüne itaatten başlamak suretiyle ibadetimizi en yüksek dereceye ve mertebeye ulaştırmamız lazım ve rasul. İslam'ın tamamı budur. İslam bir manada Resul'e itaattir Aleyhissalatu vesselam. Ona itaat edeceksin. Resul'e itaat. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Allah ayrıca bana itaat edin de demiyor. Ne kadar dikkat çekici değil mi? Onun için değerli kardeşlerim, büyüklerim, küçüklerim, hepiniz yani. Hiçbir şekilde, yok efendim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, daha doğrusu hadisler şöyleymiş, böyleymiş gibi kimselere, estekli köstekli gibi konuşan zavallılara, adları, sanları, ünvanları, bilmem neleri, önekleri, arka ekleri, isimleri, ne olursa olsun hiç itibar etmeyin. Bir kimse istediğini söylesin, eğer söylediği ...kendisi istediği vaziyette olsun... ...eğer söyledikleri, yaptıkları... ...Rasule itaatin sınırlarını aşıyorsa... ...veya onların dışında kalıyorsa... ...onun söylediğinin hiçbir kıymeti yoktur... ...ayaklarımızın altındadır. Bu Kim sizi... ...söyledikleri veya yaptıkları... ...Rasule itaatin dışında bir şeylere... ...davet ettiği manasında sizinle muhatap oluyorsa... On sözlerini elinizin tersiyle iteceksiniz. Çünkü hiçbir kimse bizlere Cenab-ı Allah'ın söylediğini daha doğrusu söylediği düzeyde hayrımızı isteyen bir söz söyleyemez. Mümkün değil. Bunu yaparsanız la alakum turhamun. O zaman rahmete nail olursunuz rahmete nail olursunuz Böyle yapın ki rahmete nâil olasınız. Diyor. Bir ihtimal diye tercüme edilmez burada alle dolayısıyla. Belki size merhamet olunur. Türkçedeki manasıyla değildir bu. Bunu yaparsanız Allah da size merhamet edecektir anlamında diyor. Siz yoksa Cenab-ı Allah haşa vaad edip de Umumi bir vaat verip de sonra onu kısmen gerçekleştirmez veya tamamen gerçekleştirmemesi söz konusu değildir. Biz namazı dosdoğru kılar, zekatı verir Resulü'ye aleyhisselatü vesselam itaat edersek ilahi merhamete nail olur. Yani tekkeyi beklersen çorbayı içersin. Bu budur. Mesela. Müminlerin hali böyle. Ya müminler iktidardır dünyada ve güçlüdür veya kafirler. Bir zamanlar ifade edese İslam ümmeti yeryüzünün iktidarı onların elindeydi. İktidarı elinde bulunduran bizim ümmetimizdi. İfadesinde ise kuşlar bile İzinsiz uçmazdı. Estağfurullah. Ama Harun Reşid'in şöyle dediğini biliyoruz. Sarayının avlusunda oturmuş. Herhalde bir süredir yağmur yağmamış olmalı ki. Bir bulut geçtiğini görüyor. İstediğin yerde git yağmurunu yağdır diyor. Haracın bana gelecektir. O yağmurun neticesinde ekim bitecek. O ekinden haraj alınacak ve haraj devlet merkezine gelecek. Bana gelecektir. Bu budur. Şu anda da bütün dünyanın haracı Amerika'ya gidiyor. Budur. He, Peki ne fark var? Bizim haracımız adalet ve rahmettir. Onların haracı zulüm ve adavettir. Ama da böyle bir fark var. İman ile küfür nasıl farklıysa her birisinin haracı da farklıdır. Her birisinin haracı farklıdır. ha Amerika'nın dünyayı haraca bağlamasından memnunsak mesele yok. Ne oldu billah? Memnun değilsek Memnuniyetimizin gereğini yerine getireceğiz. Memnuniyetsizliğimizin daha doğrusu gereğini yerine getireceğiz. Bu Amerika'nın dünyayı haraca bağlamasından, kağıt basarak dünyanın iliğini sömürmesinden kurtulmanın yollarını, çarelerini hep birlikte arayacağız. Çok fazla düşünmeye, kafa yormaya gerek yok. Ayet-i Kerime formülü veriyor. Namazı dosdoğru kılacağız, zekatı dosdoğru vereceğiz, Resul'e itaat edeceğiz. Resul'e itaat etmek için ne lazım? Resul'ün neler istediğini bilmek lazım. Resul'ün neler istediğine baktığımız zaman Resulullah bize evvela La ilahe illallah ve Allahu Ekber'i öğretiyor. Ya Şeriatını Allah'tan alacaksın diyor. Kanunlarını, nizamını, yönetimini, toplum arası ilişkilerini, ahlakını, hukukunu, siyasetini, iç ve dış ülkelerle alakalarını, Müslüm gayrimüslimle münasebetlerini, antlaşmalarını, sözleşmelerini, erkek kadın münasebetlerini, hatırımıza gelen ve gelmeyen her şey, iktisadını, Resulün çizdiği daire ve esaslara göre ayarlayacaksın. Bu yoldan ne kadar mesafe alırsak dünyanın bizden sorulmasına da o kadar yaklaşıyoruz. Bu budur. Budur. Fazla değil. 150 senesine kadar, öncesine kadar. Değil mi? Osmanlı'nın en zayıf dönemi yine de dünya bizden sorulurdu yine de dünya bizden sorulur o izzetten niye bu zillete düştük çünkü aziz olmanın bütün ilmiklerini tek tek söktük kopardık sonuncusunu sökünce ortada hiçbir ifade edindeyse kumaş çadır diye bir şey kalmadı. Ne diyor hadis-i şerif? Yunqadul İslamu au tunqad urul İslamu urwatan urwa. Kullama nuqidat wahidatun minha tashabbasa ennasu biluhra. Evveluha as-salah, akhiruha el-hukm. Öykamak. Yani Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki İslam ilmik ilmik çözülecek. İnsanlar birisini çözdükçe bir sonrakine yapışacaklar. İlk çözülecek ilmik namaz olacak. Son çözülecek ilmik de hüküm olacak. Mahkeme hükmü veya devlet yönetimi hiç fark etmez. Biz hepsini tükettik. Dolayısıyla dünya bizden sorulmaz oldu. Dünya bizden, biz dünyayı başkalarına soran Mesela Mesele burada. Resul'e itaat, şunu da itaat etmedik, bunu da itaat etmedik, bunu da itaat, bunu da itaat etmedik. En son itaat etmemiz gereken noktayı da tükettik. İktidarımız bitti. Mesela bu. O halde ifade yerinde çarkı ümmetin yavaş yavaş tersine çevirmeye başlaması lazım. Ümmet 300 yıldır belki de daha fazla bir zaman 500 yıldır aşağı yukarı İslam'dan her geçen gün bir şeyler var. Yani uçuna benzer. Benzetelen veyahut da. Sırtınızda bir çuval var. Çuvalınızın dibi delik. Her yürüdükçe çuvalınızda diyelim ki ceviz olsun. Her yürüdükçe bir iki tane ceviz dökülüyor. Bir iki tane ceviz dökülüyor. E bir yere gelecek cevizler bitecek. Bitecek. Biz de İslam'ı böyle tükettik. İslam'ı böyle tükettik, bitirdik İslam'ı, bitirdik İslam'ı, öyle ki yakın bir geçmişe kadar İslam'ın dünyayla alakalı, devletle alakalı, siyasetle alakalı, devletler arası ilişkilerle alakalı, iktisatla alakalı, hukukla alakalı bir emrinin, hükmünün olduğu dahi hatırlara gelmiyordu. Hatırlara gelmiyordu. Eh Hristiyanlıktan biraz farklı bir din gibi anlaşılıyordu. Ne oldu billah? Hayır arkadaş. Bu din dünyada yaşandığı takdirde ahireti kazandırır. Dünyada yaşanmayan bir dinin ...sana ahireti kazandırmasını bekleme. Bu dine hiç aldırış etme. Bu dinin dertlerini kendine dert edinme. Meselelerini kendine mesele edinme. Ondan sonra bu dinin seni dünyada veya ahirette bir yerlere getirmesini bekle. Çok beklersin. Hiç getirmez. Sen bu dini ne kadar taşırsan... O din seni o kadar ilerilere götürür. Bu budur. Bunun başka yolu yok. He. Şimdi Cenab-ı Allah diyor ki bakın diyor. Siz yeryüzünde iktidar olursanız yeryüzünün durumu böyle olur. Fakat Müslümanların, müminlerin yeryüzünde iktidar olmaları demek küfrün kökünün kazınması, sıfırlanması demek değildir. O farklı bir şey. Allah Teala böyle bir şey Murat etmemiştir. Belki kıyamet öncesinde böyle bir şey tahakkuk eder. O ayrı bir konu. Onun için siz üzerinize düşeni yapın. Kafirleri de bir yerde Allah'a bırakın diyor. 57. ayet-i kerime böyle diyor Saydullah. Ve la tahsabanna allzina keferu mu'cizina fil art. Sanki bize şu anda bize hitap ediyor ayet. Şu anda inmiş gibi. Ey Müslümanlar diyor. Şu anda kafirler sizleri hallaç pamuğu gibi atıyor. Yurdunuzda İslam diyarında istedikleri gibi cirit atıyor. İstedikleri yere bomba atıyorlar. İstedikleri kadarını öldürüyor. Yardıma muhtaç olurlarsa senin yardımını bile istedikleri kadar götürebilirsin. Böyle bir halde olunabilir. Diyorsun. Bu halde dahi ifade ise devranı terse döndürebileceğinizden ümit kesmeyeceksiniz. Diyorsun. Bu devran böyle gitmez diyeceksiniz. Ben Müslümanım ve ben nefes alıyorsam, ben bu yeryüzünde şu kadar milyar kardeşimle varsam, Amerikası, Yahudileri, Haçlıları, Siyonistleri sonuna kadar bu dünyada cirit oynatamayacaklardır diyeceksiniz. Evet, kumandayı elimizden kaybettik. Dümen elimizden gitti, fakat alacağız diyeceksiniz. Niçin? Çünkü bizim iki tane büyük gücümüz var. Bir, Cenab-ı Allah'ın bize indirdiği bu din, bu din hakikatiyle yaşandığı takdirde karşısında hiçbir batıl dayanamaz. Esamesi okunmaz. İki, sen Allah'la beraber olursan Allah seni sana bırakmaz. O seninle beraber olur. Sen ne kadar Allah'la berabersen Allah sana fazlasıyla senin onunla beraber olduğundan fazla o seninle beraber olacaktır. Senin yanında olacaktır. Bana bir karış yaklaşana ben bir kulaç yaklaşıyorum. Bitti. Sene bu kadar. Bana yürüyerek gelene ben koşarak gelirim diyor. Allah'a bir dönelim. Allah'a dönelim. Biz tevbeyi sadece bir insanın işlediği günahlardan Allah'a dönmesi. Evet öyledir tabii. Ama münferit bir hadise olarak söylüyoruz. Kardeşim biz ümmet olarak tövbe etmek durumundayız. Tevbe ne? Allah'a dönmek demek. Allah'tan kaçtığımız yeter. Allah'a kaçalım. Allah'tan kaçmıyor. Fe firu ila Allah uçun, uçarcasına Allah'a doğru gidin. Nasıl olacak bu? Allah'ın dinini yaşayarak olacak. Allah'ın dini yaşanmadan olmaz. Onun için Cenab-ı Allah, he, bu kafirler, bu şekilde dünyayı istedikleri gibi, hallaç gibi atıyorlar. Böyle devam edecek, saddetmeyin diyor. Estaizu billah, لَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مُعْجِز۪ينَ fil الْاَرْضِ Kafirlerin, kafirleri yeryüzünde aciz bırakabilecek kimseler olarak sakın ha sanma. Sakın öyle bir düşünceye kapılma. Yeryüzünde aciz bırakamazlar. Güçleri ne olursa olsun. Burada önemli bir vurgu da var. Nihayet onların güçleri yerle sınırlıdır diyor. Buna da dikkat çekiyor. Güçleri yerle sınırlıdır. Oysa bu buyruğu söyleyen kainatın haliki, maliki, razıki, mutlak hakimidir. Yeryüzünde dahi aciz bırakamazlar. Fakat Cenab-ı Allah kainat üzerindeki hakimiyeti kendi kahru galebesiyle gerçekleştirirken yeryüzünde insanların hakim gelme meselesiyle alakalı olarak biz müminleri sorumlu kılmıştır veya takılmıştır kılmıştır olandan bitenden etkilenecek olan ümmeti Muhammed'dir biz insanlarız iyiyse hayırı bize döner kötüyse mesuliyeti de bize aittir budur Cenab-ı Allah niye benim Afrikalı mustazaf kullarımı, Müslümanları, Suriye'deki Müslümanları, Irak'taki Müslümanları, Arakan'daki Müslümanları ve başka yerlerdeki dünyanın dört bir yanındaki mustazafları niye haçlılığın ve siyonizmin insafına terk ettiniz diyecek? Niye haçlılığı ve siyonizmi geriletmek için gecenizi gündüzünüze katmadınız Dünyada işlenen her bir zulümden, haksızca öldürülen her, birine, her bir nefer bir candan, çiğnenen her bir ızdan, namustan, aç bırakılan her bir mazlumdan, susuz bırakılan, tedavisiz bırakılan her bir hastadan, hepsinden, şu veya bu şekilde her birimizin mesuliyeti var. Dua edelim, iki şey isteyelim. Ya Rabbi bu mesuliyetin altından kısmen de olsa kalkacak niyeti, gücü ve imkanı ver ve ya Rabbi bizi gücümüz yetmeyen şeylerden mesul tutma. Hakikatte bunların hepsinden mesuliyetimiz vardır. Yoksa Hazreti Ömer niye desin ki Dicle'nin kenarında bir koyunun ayağı kayıp da suya düşüp boğulup ölürse Ömer mesul olacaktır. Böyle. dünyanın öbür ucundaki bir mazlumiyet bir çaresizlik bu budur bizdendir sorumluluklarımızın farkında olacağız ha, yeryüzünde bu kafirler diyor aciz bırakacaklarını zannetme Allahü Teala kaderini esbab perdesiyle ne yapar icra eder Cenab-ı Allah da yeryüzünden ve insanların üzerinden zulmün genel olarak ortadan kalkıp adaletin yerine getirilmesi için de ümmeti Muhammed'i sebep kılmıştır. Ümmeti Muhammed bu sebebi kendi istek ve tercih ile isteyerek yaparsa yapar. Yapmasa diyor ki ben size muhtaç değilim. Sizi yok ederim sizden başkalarını getiririm. allah Teala bizatihi ne bana ne sana ne de bizim gibi milyarlarca insana ihtiyacı yoktur. Hiçbirimize muhtaç değildir. Muradı ilahisini gerçekleştirmek için o dilediğini ama biz elimizdeki fırsatı tepmeyelim. O fırsatı kaybetmeyelim. Cenab-ı Allah bizim vasıtasımızla birilerine hidayet verecek huzur getirecek sükun getirecek barış getirecek nimetini bizim vasıtamızla ihsan edecek. Bunun karşılığında bize de ecir verecek. Hayber fetihinde Hazreti Ali'yi gönderdikten sonra efendimiz çağırıyor. Ey Ali diyor. "Lenn yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min Allah'ın senin vasıtanla bir tek kimseye hidayet vermesi bile senin için kırmızı tüylü develerden daha kıymetlidir. Benzetmek gibi olmasın o zamanın kırmızı tüylü devesi şimdinin en güzel tırları gibi. Mesela. Bu böyle. Ondan bile daha ayrılıyor. Bir rivayette <gülüyor> senin için dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır diyor. Ona dikkat et diyor. allah Teala'nın senin vasıtasıyla birilerine hidayet vermesi daha iyi. O halde allah Teala'nın yeryüzünde aciz bırakamayan, bırakması söz konusu olmayan kafirlerin acziyetini ispatlamak vazifesi bizdedir. Bunu yerine getirmek durumundayız yüzünde aciz bırakamazlar. Ahirette ne olacak? Ve onların barınacakları yerde ateştir. <gülüyor> bir defa bu ayet-i kerime aynı zamanda bu gibi mazlumiyet dönemlerinde mazlumlar için büyük bir teselli kaynağı. Geçici olan mutluluk, mutluluk değildir. Aksi de doğrudur. Geçici olan bedbahtlık da bedbahtlık değildir. Önemli olan bunların kalıcılarıdır. Kafirler için kalıcı bedbahtlık, müminler için ise geçici sıkıntılar olsa bile ebedi mutluluk ve saadet vardır, bahtiyarlık vardır. Onun için mümin, akidesi üzerinde sebat ettiği sürece maruz kaldığı sıkıntılara ehemmiyet vermez. Ve mevahumun onların sığınakları, barınacakları yer ateştir. Ve le bi o ne kötü dönüş yeridir. Ne kötü dönülecek yerdir. Dönülecek yer olarak ne kadar kötüdür. Onların yerleri öyle. Demiştik ki bu sure aynı zamanda ümmete terbiye öğreten bir suredir. Bundan sonraki ayet-i kerime de böyle bir terbiye ile alakalı uzunca sayılabilecek bir ayet-i kerimedir. Biraz sonra onu da ele alırız inşallah. Müzik Bismillahirrahmanirrahim ee, İslam cemiyetinin adabı ile alakalı pek çok hükümler ihtiva eden bu e, sure değindiğimiz gibi 58. ayeti kerimede de ümmete kıyamete kadar devam edecek edep dolu öğütler vermektedir. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenun. Ey iman edenler. Bu hitabı duyduğumuz yerde ne yapacaktık? Kulaklarımızı kabartacaktık. Dikkat kesilecektik. Ben bunlardanım. Rabbim bana sesleniyor. Evvela Cenab-ı Allah'ın ifadeerindeyse imanımız sebebiyle bizi muhatap aldığı için çok şükretmemiz lazım. Çok şükretmemiz lazım. El alem bir devlet ricalinin bulunduğu bir salonda bulunmayı şeref kabul ediyor. Öyle mi? Şeref yanında bulunmayı değil. Allah aynı salonda Aa, ben de o toplantıdaydım diyor. Tamam. Güzel. Cenab-ı Allah bizi muhatap alıyor. Sırf bu hitabın bize verdiği izzet bize ikram oluşu dolayısıyla yani ne kadar çok şükredebilmemiz gerektiğini bilmiyorum. Şükretmemiz gerektiğini anlatamam yani. Basit bir şey değil ki bu. Ey iman edenler! Diye bizlere sesleniyor. Bizlere sesleniyor. İfade elindeyse bu nidayı duyduğumuz zaman elimizin, ayağımızın Heyecandan, telaştan, he, birbirine dolaşması gerekiyor adet. Rabbim beni çağırıyor. Rabbim tenezzül buyurup bana sesleniyor. Ey iman ederler diyerek beni çağırıyor, bana söylüyor. Allah Allah. Çok büyük bir lütuf. Büyük bir ihsan. Beni mükerrem kılıyor. Mükerrem kılıyor. cenab Allah nebilere seslendi. Adem aleyhisselamdan itibaren ve şimdi de bizlere de sesleniyor. Baba. Bize nidası hala devam ediyor. Kıyamete kadar da devam edecek. Ey iman edenler! Amir Emri altındakine ey filan dese ne der? Buyur emret diyecek. Değil mi? Derhal onun huzuruna koşacak. Rabbimiz bizi çağırıyor. Ey iman ederler dikkat edin diyor yani. Şu söyleyeceklerimi yerine getirin diyor. Gerçekten sadece bu hitaba mazhar olmak bile azharul olmak bile büyük büyük bir lütuf ne diyor peki ne yapacağız ne istiyor bizden cenab-ı Allah burada li yestezinukumul lazina malakat eymanukum sizin Ellerinizin, sağ ellerinizin malik olduğu kimseler sizden izin alsınlar. Yani köleleriniz sizden izin alsınlar. Cenab-ı Allah'ın emirlerinin sıralanışında dahi ne var? Büyük hikmetler var. Bu gibi hususlarda içtibai hususlarda içtibai hususlarda kölenin eğitilmeye terbiyeye dair öğütlere ihtiyaçları hırlere göre daha fazladır. Haşa kimseyi kimseden ayırdığımız veya birini bir yerinden küçük gördüğümüz şey ettiğimiz değil. Hani Türkçe'de e, statü kastıyla kullanılmayan bir köylü tabiri vardır mesela. Ne kastedilir? Edeberken bilmeyen kimse kastedilir. Yoksa köylüler arasında öyle edeberken efendim, terbiye adab bilenler var ki söyleyeyim en şehirlisine ifade elde ise e, birkaç kat en şehirlisinden bile birkaç kat daha ileridir. Ama hani ara şeydeki Kur'an-ı Kerim'deki bedevi tabirine yakın bir manada Türkçe'de de onu kullanıyorlar belli bir zamandan beri. Ne zamandansa artık. Şimdi bunların bu statüye diyelim veya bu tarife bu kavramın içerisine kapsamına girenlerin terbiyeye ihtiyaçları öbürlerine göre genelde daha fazladır. İşte Ayetin nazil olduğu o dönemlerde de kölelerin böyle bir eğitime terbiyeye riayet etmeleri daha öncelikliydi. Onun için kölelerden başlıyor. Yoksa yoksa asıl muhatap kimlerdir? Efendileridir. Yani Cenab-ı Allah diyor ki, ey efendiler kölelerinize izin almayı öğretin diyor. Hıçtabın manası budur. Ey iman edenler çünkü köleleriniz sizden izin altında Ne demek? Sana sesleniyor. Ama kölelerin bunu yapsın diyor. O halde kölene bunu sen öğreteceksin diyor. Onu söylüyor. لِيَسْتَذِنْكُمُ الَّذ۪ينَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذ۪ينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُومَ مِنْكُمْ Ve aranızdan bülug çağına, ergenlik çağına gelmemiş olanlarınız da İzin istesinler. Nerede? Felâfe <gülüyor> merrâd. Günde üç defa sizden izin istesinler. Biraz sonra açıklayacağız. Ne zaman bu üç defa? Ne zaman olacak? Min kabli salatil fecr. Sabah namazından önce. Ve hîne teda'ûne thiâbeküm mine'l-zâhîrâ öyle vakti elbiselerinizi çıkardığınız zaman ve min ba'di salatil işe ve yatsı damazından sonra felâthu avrâtin lekum. Sizin efendime söyleyeyim e, adaba ayet etmeniz gereken böyle üç vaktiniz vardır. Şimdi şimdi Cenab-ı Allah bu Ayet-i Kerime'nin öyle vaktiyle alakalı olan kısmında da belirtiyor. Sabah namazından önce insanlar nerededir? Uykudadır. Peki yatsı namazından sonra nerededir? Uykudadır. Öğle namazından sonra nerededir? O zaman da kaylule uykusundaydılar. Tamam mı? İşte kaylulenin efendime söyleyeyim en azından müstahaplığına da ayet-i bu ibare delil olabilir. Olabilir. O ayrı bir konu. Şimdi üç defa izin istenecek. Niçin? Çünkü o vakitte uyku zamanıdır. Uyku esnasında da genelde insan üzerindeki elbiselerini çıkartır öyle yatar. Dinlenir. O zamanın da evlerini iyi bilelim. Kapı, kilit yok. Kapı, kilit yok. Perde var. Sadece. Onun için ta o zamandan beri bir eve girmek için izin isteneceği zaman kapının karşısında durularak izin istenmemesi emredilmiştir. Çünkü adam kapıyı açacak sana veya bir rüzgar esip perdeyi kaldıracak sen de istemeyerek onlar da istenmedikleri bir şekilde görünmüş olacaklar. İzin Gireceğimiz kimsenin yanına uygun olmayan bir surette, bir kılıkta, bir vaziyette görmemizin önünü alan bir terbiyedir. Bir öğüttür, bir esastır buna riayet edilmesi lazım. Tabi İslam alimlerinin izin istemenin gereği vesaire ayet-i kerime nasih ve suh Bunlar ayrı konular fakat özet olarak konuyla alakalı müfessirlerin söylediklerinden çıkardığımız özet şudur. Eğer eğer girilmesi halinde karşıdakinin avretine mahremimiz dahi olsa yerine göre. Bir kişinin annesi dahi olabilir. Kız kardeşi de olabilir. Veya Kızın kardeşi de olabilir gibi uygun olmayan bir vaziyette istenmeyen onun görülmesini bizim de görmeyi istemediğimiz bir vaziyette olma ihtimali az da olsa varsa izin istemek ona göre hüküm kazanır kuvvet kazanır. İhtimal ne kadar yüksekse izin istemenin hükmü de o kadar güçlüdür farziyete kadar gider. Fakat kapının söyleyeyim, zili var. İçeride daha üç dört tane kapı daha var faraza. Değil mi? Veya iki kat üç kat daha sen alttaki cümle kapısını kapatacaksın. Kapının açılıp daha birilerinin olmadık şekilde görülme ihtimali çok zayıftır. Zili çalıyorsun kapı açılır veya açılınca girersin gibi. Yani burada özet şu. Zaman şart kapı kilit bacaya göre ifade edildi. İzin isteme şekli ve tekidi yani hükmünün ağırlığı şartlara göre değişebilmektedir. Ama her halükarda izin bir adaptır. Mutlaka buna riayet etmek lazım. Günümüzde de buna gereklilik vardır. Ve gidilen, gelinen yerde, oturulan yerde ihtiyaç kadar oturulup kalkmasını bilmek lazım. Sizin dükkandasınız veya iş yerinizdesiniz veya görevinizin başındasınız. Tesadüfen oralara işi düşmüş fakat iki saat boşluğu olan bir kardeşimiz. Gelir onun iki saati boş ya. Senin iki saatinin de dolu olacağını hesap etmiyor. Oturur iki saat seninle konuşur. Hay hay başka göz üstüne. Ama bu zaman belki benim değildir. Değil mi? Birisine çalışıyorsunuz, bir iş yetiştirmeniz icap ediyor. Bir telaşınız var. Ama o kardeşimizi de faraza kırmak istemiyorsunuz, üzmek istemiyorsunuz. Çaresiz siz de iki saatinizi onunla... Geçiriyorsun. Sıla-i rahim, kardeşlik bağlarını pekiştirmek vesaire bunlar elbette önemli şeylerdir ve bunlara riayet edeceğiz. Ama bunlarız da onlara ayrılan zamanlarda yapmanın yollarını arıyor. Adamın diyelim ki faraza iş sahibidir. İş sahibi Telefon üstüne telefon geliyor, yazışmalar oluyor, bilmem ne oluyor. Bir hım bir şeyleri var. Sen de gidenli gideni var. Sen de gidiyorsun o esnada yolun düşmüş, boş kalmışsın işte. Ya şurada ufak bir işim vardı seni de görmeye geldim. E hoş geldin. 5 dakika, 10 dakika otur. Elhamdülillah razı olsun. Geldin ne kadar güzel. İnşallah Allah acil de verir. Fakat maksat hasıl olduktan sonra müsaade değişimi işimi göreyim. Sen de diyemiyorsun, o da bunun farkına varmıyor ve böylelikle bazen hukuk kaynıyor. hukuk kaynıyor. Onun için Müslüman olarak duyarlı olalım. Hesabımızı, kitabımızı yapalım. Elbette birbirimizle sohbet etmek isteyeceğiz. Konuşuruz, telefon ederiz, görüşürüz. Ya kardeşim ben seni haftada bir, 15 günde bir, bir ayda bir görmek istiyorum. Bunun için zaman ayarlarsınız. Sözleşirsiniz. Bir araya gelirsiniz. Oturursunuz. Sohbetinizi yaparsınız. Dertleşirsiniz. Bir problemleriniz varsa el alırsınız. Vesaire vesaire. Yani demek istediğim bu ayeti kerimeden izin elbette ilk anlamamız gereken bu. Fakat bu iznin kapsamı da var. Bu iznin kapsamı da var. Diyemiyorsunuz. Bir şey söyleyemiyorsunuz. Yahu kardeşim Allah razı olsun. Yeter. Benim sana ayırabileceğim zaman on dakikadır diyemiyorsunuz. Yarım saattir diyemiyorsunuz. Onu biz anlayalım, siz anlayın. Bunu bunu bizim fark etmemiz lazım. Fark etmemiz lazım. Olmadığı zaman e senin boş zamanın olabilir. Ne yapayım? Ama aynı şeyi tersine yapalım. O zaman yahu bu iyi bir şey değil diye düşünürüz bu sefer. Değil mi? şey değil. Gidiyorsun ben zaman bize bunları mesela öğretti. Bir gün bir kardeşimize gittim. Gerçekten meşgul. Ve Allah olsun hiç gerçekten samimim. Sadece selam verip geçecektim. Onu da niçin defalarca ya hiç bize uğramıyorsun, hiç bize uğramıyorsun, hiç bize uğramıyorsun. İyi. Gittim, abi bir selam verdim. Geçmiş gün mübalağasız söylüyorum. Ben mübalağa için veyahut da söylüyorum. Yarım saat sonra ve aleyküm selam dedi. <gülüyor> Şimdi ben bekliyorum selam mı alsın? Tabii yarım saat dediğim mübalağadır. O ayrı bir şey. Ondan sonra bir iki dakika daha oturdum. Haydi ben gidiyorum anasmaladık. Ya neye gidiyorsun Beşir abi falan? E dedim kardeşim o kadar meşgulsunuz ki. Selamım bile ancak yarım saat sonra anlıyorsunuz. <gülüyor> Ondan sonra da oturdum, ona olur mu çay içeceğiz falan. Dedim, Vallahi benim o kadar vaktim yok. <gülüyor> sonra bak gideceğim dedi. Gideceğim, <gülüyor> Gelerim vakti olmuyor. He, tabii. Sizin, sizin dedim misafir ağırlayacak iş yerinizde dedi. Vaktiniz olmadığını anladım. Ve o gün bugün ben bir daha o dükkana ha kardeşliğimiz devam ediyor, ayrı bir konu. O dükkana uğramadım. Çünkü onlara haksızlık oluyor. Haksızlık oluyor. Şey diyor olmaz bu. Yani şunu söylemek istiyorum. Ayet-i Kerime en ince noktasına varıncaya kadar hukukumuzu belirliyor. Bizler de bu inceliklerin farkına varmalıyız. İslam o kadar büyük bir din. Bakınız ilginç bir hadistir. Çok ilginç bir hadistir. Bir gün Ebu Hureyre radıyallahu anh, Medine'de bir Yahudi ile konuşuyor. Ya diyor sizin peygamberiniz de ifade edilse işi çığırından çıkarmış. Her şeyi konuşuyor, her şeyi anlatıyor size, her şeyi öğretiyor. Evet diyor. Gerçekten bizim peygamberimiz bir baba gibidir. Bize büyük abdestimizi nasıl bozacağımıza varıncaya kadar onu daha iyi öğretiyor. Bu din öyle bir dindir. Bu dinde boşluk yok. Yeter ki biz bu dinin adabının hududunu tamam mı bize verdiği emirlerin nereye kadar ulaşacağını bilelim. Onu ölçelim anlayalım. Bunlar önemli şeyler. Yani onun için eskiler bile mecbur kalmışlar. Günümüzdeki kadar zamanın yoğun olmadığı veya Geniş zamanın, boş zamanın, bol olduğu zamanlarda bile ziyaretin kısası makbul olanıdır demişler. Hatta sahatini çok iyi tetkik etmediğimi bilmiyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam güya, bilmiyorum dediğim gibi tetkike ihtiyacı var. En azından benim için. Sık sık Ali Radıyallahu Anh Efendimizle evlendikten sonra Peygamber Efendimiz ziyarete gelirmiş. Zuru gıbben, gıbben, tezdet hübben buyurmuştur. Öyle sık sık ziyaret etme manasında. Arası da uygun aralıklarla ziyaret et, sevgin daha da artsın. Sevgin daha da artsın. Bunlar önemlidir. Önemlidir. Ne için? Hele günümüz insanlarının şu veya bu şekilde çoğu zaman çoğu insanlar zaman fukarasıdır. Zaman fukarasıdır. Yani tasadduk etme imkanımız olsa birbirimize zaman tasadduku söz konusu olsaydı bu insanlara zaman sadakası verilirdi. O yani sadaka alacak kadar, zamanı sadaka alacak kadar zaman fukarası. Bu insanlara bu manada bizim de hukuklarına riayet etmeye çalışmamız herkesin. Yani birbirimize karşılıklı olarak. Karşılıklı olarak. Ve onun için özellikle mümkünse ziyaretlerimizden önce haber verelim, sözleşelim ve sözümüzde vaktinde duralım. Ee, çok alakalı bir şey değil ama bir ufak bir şey anlatayım. Bir gün, çok senelerce önce, bir genç, Hatırlamıyorum da şu anda adını sanını belki şu anda görsem de Hatırlamayacağım geçmiş gün çok eski bir yani dediğim hadise Belki 85-86'lı yıllar ısrar etti illa geleceksin Düğünümde konuşma yapacaksın Ya vallahi müsait değilim şu bu falan Müsait iyi dedim geleyim dedim Yalnız dedim Bana Konuşmanın yapılacağı saat yaklaşık olarak söyle ben o saatte geleyim, konuşmayı yapayım. Gideyim madem bu kadar sıra ediyorsun. Kıramadım. Tamam hoca dedi. Nereye geleceksin? geleceğim? Bu sofularda Kızıl Minare Camii diye bir cami vardır. Bilenlerimiz mutlaka vardır. Oraya geleceksin dedi. Tamam. Saat kaçta size lazım olacağım? Hocam üç buçukta gelsen yeter dedi. Tamam dedi. Kardeşim, 3 çeyrek geçe oradaydı. 3'ü şeyde geçen niye kimse yok diyemem. üç 3.5 geldi. Hani Türkçe'deki tabiri incin top oydu. Peki dedim. Olur ya bir gecikme olmuştur. 10 dakika yok. 15 dakika yok. Saat 4 oldu. Baktım. Şöyle bir söylediğimi kavrayacak kadar anlayacak kadar gençten gençten dediğim 12-13 yaşlarında iki delikanlı geldi. Üzerlerindeki elbiselerden anladım ki bunlar düğün sahiplerinden ya o taraftan veya bu taraftandırlar. Haliyle damadı da tanırlar. Çağırdım. Gelin bakayım dedim. Kimsiniz siz? İşte biz filan. İşte çocuğun adını söyledim damadın. Birisi dedi işte benim abimdir dedi. Ha dedim bak. Ben böyle böyle oldu. Bak şu saatte geldim. Şimdi saat şu, gidiyorum. Bunu abine söyleyeceksin dedim. Tamam dedi. Dedim ne söyleyeceksin? Söylettim. Baktım tamam söyledi ve gittim. E şimdi bana ona göre bir saat verir. Dörtte de, beşte de ne zaman olacaksa diyeceksiniz ki ya sen de amma da anlayışsızsın. Doğru ama yani çok ısrar ediyorsun ısrarın neticesinde yok. çaresizlikten kabul ettim. Ve ben e, evime söyleyeyim evimden kalktım geldim şuraya geldim şu bu. Ve muhatap olacağım kimse yok. Hiç kimse yok. Öyle bir saat veriyor ki hiç kimse yok. Abi bir kardeşim bu. Bir şeyler bir yerde ama hiç olmasa düğün sahipleri olur. Onları da yok bıraktım. Ben. Şimdi e bunlar bizimle birbirimizle bu sefer hukukumuzu ne yapar? zedeler. Ben diyor, ben şu anda anlattığım gibi iyi ki kimse bilmiyor, ben de hatırlamıyorum, gıybet olmaz yani. Ben şu anda anlattığım gibi onlara gönül koyuyorum. Onlar da kim bilir? Ya şuna bak geldi, dörde kadar bekledi, bir yarım saat daha bekleyemedi demişler olabilirler. Mümkündür. Birbirimizin hukukunu ne yaptık? Üzdük birbirimizi. Birbirimize karşı kalbimiz soğudu. Demek ki bu gibi münasebetlere riayet etmek aslında bir formalite değil müminler arasındaki hukuku bağları muhafaza etmenin bir yoludur, bir vesilesidir. Edepten hiçbir zaman zarar gelmez. Edepten hiçbir zaman zarar gelmez. Edep her şeyiyle hayırdır. Onun için bir kişi çok edepli, çok hayalı, utangaçtır diye kardeşine öğüt veriyor. Bu kadar utangaç olma diye. Peygamber aleyhissalatü vesselam bırak onu diyor. Haya her şeyiyle hayırdır diyor. Haya her şeyiyle hayırdır diyor. Onun için bu da bir hayal. Bu ayet-i bahsettiği meseleler de Özü itibariyle hayatın kapsamında, edebin, terbiyenin kapsamında olan hususlardır. Birbirimizden de haya edeceğiz. Yakınlarımızdan da haya edeceğiz. Ve en önemlisi Allahü Teala'dan haya edeceğiz. Bütün bunların esası ve Onun için nübüvvet mirasından insanlara kalan en önemli miras, eğer haya etmiyorsan istediğini yapabilirsin bu uygundur diyor. Haya etmiyorsan istediğini yapabilirsin. Diyor. Onun için Türkçeye de güzel tercüme edilmiş. Allah'tan korkmaz kuldan utanmaz. Allah'tan da korkacağız, haya edeceğiz. Kuldan da haya edeceğiz. Bunlar bizim birçok şeyi terminatı olacak. İşte bu vakitlerde diyor Birbirimizden izin isteyeceksiniz. "Leyse alaikum, vla aleyhim junahum Bundan sonra bu üç vaktin dışında ne onlar için bir vebal vardır size izin istememekte, sizden izin istemekte ne de sizin avenduma söyleyip onlara izin isteyin demenizi gerektiren bir durum vardır. Bu neye benziyor? Birbirinizin evlerine izinsiz girmeyin diye ayet-i kerime geçmişti hatırlıyorsanız. Ama herkese açık olan evler veya sizin orada eşyanızın olduğu evler müstesnadır diyor. Ne demiştik ona örnek olarak eskilerin kervansarayları vardı, hanlar vardı, günümüzde oteller var vesaire. Buralara izin girme gerek yok veya lokantaya gireceksin. Kimden izin isteyeceksin? Kimden izin istemene Gerek yani yok gibi yerler müstesna. Burada da böyle. Bu gibi durumda yani izin istemenin gerekmediği yerlerde var. İzin istemenin gerekmediği yerlerde de izin istemeye kalkışmak başkalarını bize güldürür yani. yani lokantaya ya ben bu lokantada geçip yemek yiyebilir miyim? Böyle evet. şey olmaz ki. Ha ben bu otelde uyuyabilir miyim? Tabi uyuyabilirsin parasını ödedikten sonra niye uyuyamayacaksın? Girebilir miyim acaba bu otele? Öyle bir şey olmaz. Ama bakıyorsun sana uygun değil. Çeşitli sebeplerden dolayı. O ayrı bir konudur. Ama bu gibi yerlerde de artık diyor o vakitlerden sonra birbirinizden izin istemenize gerek yoktur. Efendim, camiye girmek için kimseden izin istemenize gerek yok. Çünkü cami burada olduğu gibi insanların elbiselerinin üzerinde olmayacağı bir yer olamaz. Aksine herkesin Adem e, namaza e, durabilecek şekilde örtülü olması, elbisesini giyinmiş olması Kur'an-ı Kerim'deki tabiriyle istaydu billah khuzuzinetakum inde kulli mescid her mescide gideceğiniz vakit elbisenizi giyin. Çünkü elbise insanlar için bir ziinettir. Kafirler bunu anlayamadılar. Anlayamadılar. Kadın için en güzel ziynet onun tesettürüdür. Ayet-i Kerime elbiseye ziynet diyor. Süs diyor yani. Süs diyor. Bunlar kadını açmakla kadını süsleyeceklerini zannediyorlar. Kadının en büyük ziyneti elbisesi. O elbisesi neyin eseridir? ...hayasının, edebinin, iffetinin, nezahetinin, saygınlığının göstergesidir. Esas budur. ''Kezalike yubeyyinullahu lekumul âyât'' Gerçekten öyle Af Affedin. ''Tawafune ba'dukum ala ba'd'' Bunun dışındaki vakitlerde siz birbirlerinizin yanına gider, gelirsiniz. ''Kezalike yubeyyinullahu lekumul âyât'' İşte Allah ayetleri böylece size ne yapıyor? Beyan ediyor. Kapalılık bırakmıyor. Gizli bir taraf bırakmıyor. Geniş geniş açıklıyor. Elhamdülillah. Vallahu alimun hakim. Allah her şeyi çok çok iyi, en iyi bilendir. Hikmeti sonsuz olandır. Bu hükümleri koymakta sonsuz hikmetleri vardır. Bu hükümleri koyması cehaletin neticesi değil haşa onun ilminin bir tecellisidir. O bizi biliyor bizi neyin ıslah edeceğini neyin bizim iyiliğimiz için olduğunu neyin bizi yükselteceğini neyin bizi aziz kılacağını neyin bizi yücelteceğini biliyor. Ona göre ne yapmıştır? Bize emirler ve hükümler vermiştir. Ve izâ belegel atfânu minkum. Tamam mı? Çünkü az önce hulüme eren çocuklar. Burada da hulüme ermeyen çocuklar daha doğrusu. Burada da sizden olan çocuklar, sizin çocuklarınız... Buluğa erdikleri zaman ne yapacaklar? Feli estázino. Öncelikle onlar izin istemiyor çünkü kölelerle buluğa ermemiş olan, aklı iyi kötü ermeye başlamış olan çocuklar için diyor izin. <gülüyor> Dolayısıyla buluğa çağına ermişse öncelikle söz konusu olacaktır. Feli estázino, kema estázina, الذين Bundan önce yani ayet-i kerimede bunlardan önce söz edilenlerin izin istebeleri gibi bunlar da izin istesinler buluğa ettikleri takdirde. Kezalike yubeyinullahu lekum ayati. Allah bu şekilde ayetlerini size beyan etmektedir. Vallahu alimun hakim. Aynı şekilde yine Allah'u alimun hakim diye bu ayet-i de bitiyor aynı şekilde. Belki bazıları için ilginç gelecek bir ayet-i kerime. 60. ayet-i kerime. Estaizu billah. Vel qava'idu minen nisa la yercune nikah. Nikahlanmayı ümid etmeyen, Evlerinde oturmak durumunda olan kadınlar. Yani evlenme ümidi kalmamış. Yaşlanmış. Yaşını başını almış. Oldukça yaşlı kadınlar. Hem yaşları itibariyle fazla gidip gelemiyor. Oturup kalkamıyor. Hem de efendim... Türkçedeki tabiriyle veya genelde bizim molla takımının kullandığı tabirle diyelim hayızdan nifastan kesilmiş olmaları halinde bu kadınlar Allahu Teala hükümleri hafifletiyor. Tesettür konusunda bunların üzerlerindeki hükümleri hafifletiyor. Hafifletmiş bulunan bir ruhsat veriyor yani. İsteyen kullanır, istemeyen kullanmaz. Kullanmayan hayırlı eder, iyisini eder ayet-i kerime gelecek. Kullanana da kimse niye kullanıyor diyemez, kınayamaz. Nedir peki bu? فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ جُنَاهٌ اَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ Üst elbiselerini mesela işte diyelim ki yerlere kadar yürüyen bir mantosu vardı mesela veya çarşafı var. Buna gerek yok diyor. Niçin? Bir noktadan itibaren kendisini taşıyamıyor. Bir de üstüne o elbiseyi koyacak ağır bile gelebilir, sıkabilir, yürürken ayağı elbisesine, çarşafına dolanıp pat diye düşebilir. Ve buna benzer. Yani yaşlı ve acüze olduğundan dolayı diyor. Bu gibi kadınlar evlenme ümidi kalmamış. Evlenecek halleri yok. Şehit be halleri yok. E yolda gidip geldikleri vakit veya birisi onlara görse, ifadesinde ise bir kadın olarak ona bakmıyor. Bir kadın gözüyle bakmıyor. Belki bir şefkat, belki bir merhamet, belki bir ne bileyim anne, büyük anne gibi Vaziyette gelmiş. Bunlar diyor bu durumdayken فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاهٌ اَنْ يَضَعْنَا فِيَهْبَهُنَّ Bunların diyor üst elbiselerini müfessirler öyle tercüme etmişler daha doğrusu tefsir etmişler. Üst elbiselerini üzerlerinde çıkarmalarında bir beyiz yoktur. Ama غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِز۪ينَ Herhangi bir ziynet de takınarak dikkatlerini üzerlerine çekmesin başkalarının. Var öyle maalesef acüzeler. Ya, Türkçedeki tabiriyle ahı gitmiş vahı kalmış. Aman ya Rabbi yani bir bakıyorsun zannediyorsun ki 18 yaşında çekmiş bilmem. Üzerine blue cidik bu boyamış sağa sonu. İnsaf ya. Gitmiyor bunlar kardeşim ya şey değil ki. Ha, bunlar olmasın diyor. Yani Müslümanın genci de gençliğini bilir. Yaşlı da yaşlısını bilir. Ona göre giyinirler. Ona göre efendim ben söyleyeyim dışarı çıkarlar. Kur'an-ı Kerim bu adabı hepsinde ne yapmış? Ortaya koymuş bulunuyor. Ama ve en yesteafifne hayırun lehum söyledik ya bunu kullanmayarak Allah'ın verdiği bu ruhsatı kullanmayarak iffetli davranmaları onlar için daha hayır. onlar için daha hayırlıdır ve allahu alim Allah sizin dualarınızı konuştuklarınızı söylediklerinizi bilir işitir ve özellikle koymuş olduğu şer'i hükümleri sizin halinizi bilerek koyuyor. Haşa Allahü Teala öyle bilgisizce. Onu beşer yasa yaptığı zaman bilgisizce yapar. Allahü Teala insanın vakasını bilir, onu neyin düzelteceğini bilir, neyin ifsad edeceğini bilir, neye ihtiyacını bilir neyin ona fazla neyin ona az geleceğini bilir. Onun için Allahü Teala her şeyi işitendir, her şeyi bilendir. Onun ilmine ve bilgisine iman edenler olarak efenim alim olduğuna, semi olduğuna, hakim olduğuna iman edenler olarak biz de onun vermiş olduğu hükümlere tam anlamıyla teslimiyet göstermek durumundayız. Önümüzde uzunca bir ayet-i kerime var. Bu ayet-i kerimeyi inşallah önümüzdeki hafta ele almaya çalışırız. 61. ayet-i kerimeden itibaren devam ederiz. Subhane rabbike rabbil azze-i amma yasifun. Ve selamun alem mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.